Övdüğün kerimeden daha üst mertebede bir övgüye layıktır Allah. Öv, öv, öv, soru yok Ey, ey, ha, ey halk-ı âlimin insanından zikredilmekte olan Rabbim, halkın zikredilmekte olan Rabbim, bir sene hakkıyla ve sana layık bir şekilde zikredemedik uyutmuştur. İstediğin kadar Allah'ı zikret. as yapamazsın. Gücün biter ama ne et biz Allah samiyetle her şey yaparsak sade Allah desene yeter öyle hani şeyim o işi şiş, işi işi işi yazdı mushterat etti pırat müterim bu parçası dayı bahdet bir içimden bir Allahım dedi. içimden bir ses indi Allahım sen Allahım diyorsun o da Evet, söyle bak, Allah ben ne diyorsun diyor. Talat muhtemelen kalp bana. O zaman çıldırdı öyle. İthal etti. Ben şükrediyorum diye ne söyleyip duruyorsun? Göz önünden perdeye kaldırdıkları gibi zanneden şeyler öyle olmadığı anlaşılıyor. Demek ki, ben hamdiden şükredim diye ne, ne söylüyorsun ya? yani, ne demek istedim hamdü senaye, Allah'ın sana verdiklerini karşılığına hamdetmek? Sorkulan kadar, elhamdülillah şükür. O, o bir ağız alışkanlığı ise bir şey değil. Ama gönüldense, başka hamdü senede şükrediyorsun. diye ki, perde kalkmış senin sözler olmuyor, nedir gördükten Gördüklerin ifade ettiklerini çok farklı birbirinden. Şurada kalkınca hakikati görüyorsun ama söylemekle görmek farklı birbirine. Gördükten söyleyemiyorsun ki, gitti, kendini gördü. Ne konuşsa anlatamaz ki. Yani sen taat ve ibadetine mağru olarak şuna buna onlardan bahsedip duruyorsun, kendi işine bakıyorsun. Burada Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime var uzunca. Yani senin gözünden perdeye kaldırdık. Bugün gözün gayet iyi görmektedir. Ayet-i Kerime Suriye Kalk 22. ayet. Bugün gözün gayet iyi görüyor. Öndeki perdeye aldık. Ayet-i kerimesi bu cümünce teslimi ruh edeceğin sırada başlarlar. Yani Hayır yine neyi sigortadır ya son anı onda bir takım garip garip hastalar olur. E, göze gönür. İyi iyi şeriyi aziz melekleri görmenekleri görür. görür öbür, öbür alemi kötü de görür. Öbür ama şeytanı görür. İyi insanlar melekleri görürler. Ayet-i kerim kesmuru edeceğin sırada ve kıyamet gününde gözünden gafet kertesi sığırılmış olacağından o vakit hakikati göreceksin. Belki de mülâiyyen, mülâilerin, mülâiyeni iki taraf oynayanların ettiğin ibadetlerin Allah inniğinden makbul olmadıktan anlayacaksın. İbadet ettik zannediyoruz. Acaba diyor İbadi ettiğimizi bizden başka kimse bilmez o kabushken. Biz şimdi ne ne ne belki çok haris niyetle ibadet ediyoruz belki de hiç çiftekle gösteriş var bizleri. Bakın ne güzel namaz kılıyorum bunu görün. Ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum geçen gün bir şey anlattık ya ne ne ne ne güzel namaz kılıyorsa, sen ben ne diyor oruç tutuyorum diyor <gülüyor> bana. Bunun gibi ya e, yapıyorsun ibadetimizi. Başına yapma, yemezlik yap, daha iyi yap. Yusuf koş, at etkinci yapma, vücudu Onlar Allah'ın yurtlu suyundan başka bir şeyle, amelde bulunan kimsenin devrundan zahir olmaz. Denemiştir ki, necaset, burada yok adını necasetten bahsediyoruz elemeştir ki necaset ve taharet dörttür. kirlilik ve temizlik dört der diyor. necaset-i zahirin görünen kirlilik, pislik insan üstüne görünen kirlek pislik Necazeti, bu bu necaset zahire temizliğe bangeye girersin, temizlenirsin. <gülüyor> necaset-i ki isyandan hasol olan nefsindeki kiri, pislik, ne gibi içinden şey pislikler var ki, yine önceinde var, insanlara karşı davranıştırlarında var, huyunda var, karakterinde var, pislik, başkasın kötülüğü için uğraşırsın, bu da isyan temizde su suguna etmez. Yapabilirsen çok samimi, Tövbe edersen o. Ondan temizlenir ama çok son bir tövbe. Yani, tövbe olsun demin. Hayır yaptın bir daha da yapmayacaksın. Zaten bir daha yaptığın zaman da kayıptan sivilirsin. Onun için size söylüyorum. Böyle her şey tövbe etmeyin. Şey, Yaptıklarınıza tövbe mi bir daha yapmayacağız ama şunu yapmayacağım demeyin. Yaparsın alttan kalkamazsın. Necaset alakaya. Alakındaki pislik. Kötü huylarına hasıl olur, ahlak ve efsaf-ı ile temizlenir. Burada Bunları yazmışız da, orada zaten yazıyor. ahlak ki kötü huylarına hasıl olur, faziletli kıdemli kimseler, insan vasımlar demektir. Necat'e de Burada sırrı bu böyle konular, beni onu fazla yazmışım. Necat'e de sırrı e, ki Ce cehalet, marifet azından, cehaletin fazlaından, maniyetin yokluğundan birazcık azlığından, hası olur. Tevhid, tevhid irimde, bilgide, de, bilgi de, ameli bilgi, sülpülerin ruhani hallerinden geçerek bunları tatarak yani marifet çokluğu ile temizlenir. Bu geçerse de sırrı Yurt ilahi -ül e seyirden si si bir kimsenin kötü huylarının bir Allah sevgilisiyle bir veli, vasıtasıyla bir se sebeple yok edilmesinden. Yani bir velinin duası alırsan o sendika gider. siyer ee, şey, Peygamberi, Hz. Peygamberin halini, şeklini, şemalini, ahlakını, her şeyini anlatan kitaplara siyah kitapları denir. Baya bir piyasada bunlardan. Doğru olunu bulmak lazım. Habaset, pislik demek diye. kötülük. Necesi sırriye ki şirk, cehalet ve marifet azından adı tevhid, ilim ve kestetli marifet ile temizlenir. Kestetli marifet marifetin çokluğundan çare ile temizlenir. Cenab-ı Hak cümlemizi bunlardan temizlesin ve hepimize ee, Kur'an-ı Kerim'de ayet kerime var onun ismini inallâhe yebbü Hz. Mevla'dan bahsettiği bu ilahiyen suyu nedir? Burada geçti ya, bir su suyu diyorken. ve nerede bulunduğunu, ne olduğunu ve nerede bulunduğunu, seyir se se peygamberden bir misal ile anlatayım. Hicret'in 8. senesinde, Mekke'ye, yükereme fethedildi 8. sene. Hiçbir peygamber nasip olmamış. 8 senede Haçrostan sene 10 binlerce kişilik ordularla hareket etmiş hiçbir peygamber nasip olmamış. Anlaşılamaz. Hazreti Nuh 600 kişiyle o gemisi adı kurtardı. Hepsi böyle yalnız bizim peygamberimiz 8 sene sonra 10 binlik, 10 binlerce ordu, hatta da yüz binler var Mekke'ye girdi. Ve birkaç kişiden vade ailesine Aman verildi. Yani birkaç kişiye öldürüldü. Diğer tarafı affedildi. Cesur-i Ekrem Kabe'ye tavuk ederken Pudala bin Ümeyir adında birisi. Yani Ümeyir oğlu Pudala. isminde bir Mekkeli onu vurmak kastıyla yanına sokuldu. Peygamber Efendimiz'e suikas hazırlıyor. Hazreti Peygamber ona Pudala mısın? Sen Pudala mısın? diye sordu. O da evet cevabını alınca zihninde kurduğu şeyden tövbe ve istihbar et dedi. Evet. Bu Ve mübarek emni ve pudalarının göğsüne koymasıyla onun zihnindeki havaset, kötülük zahir oldu. Gitti. Ve kalbi iman nuru ile doldu. Bunun sonra kendisi de hikaye etmiştir. İşte bu baka Allah'ın nüt ve müveh hidayeti Resul-i Ekrem'in eli usul Demek ki Allah orada peygamber Efendimiz eliyle bu işi pekirli ettirdi. Allah bir sebep buluyor. Şunun eli, bunun eli şey, yani herhangi bir sebep yani falan. O fiili orada icra ettiriyor. Allah'ın her şeyi bir sebebi müstenidir. İşte bu vaka Allah'ın lütfü ve hidayeti Resul-i Ekrem'in Eylül suretinde tecelli etmiştir. Demek ki Cenab-ı Hak bir kimsenin temizlenmesini ve hidayete ermesini murat buyurunca sevgili kullarından biri vasıtasıyla onu inşaat ediyor. Allah o sevgili kullarından birini bize göndersin de Kalbini tathir ve tasfiye, kalbimizi tathir ve tasfiye bizi, bizim temizlenmemiz için ta, tahdir temizleme, paklanma demek. de pislikler arındırma demektir. Allah böyle bir belli kurulunu inşallah bize de mutlasebe eder de, biz de pisliklerimizden temizleniriz. <gülüyor> Keşke secde ettiğim vakit Yüzünü çevirseydin de, Sübhan-ı Rabbiyel-Ala manasını bilseydin. <Gülüyor> Elberimiz, ee, Sübhan-ı Rabbiyel-Ala, Süb azim diyoruz ama dediğimizde bir alışkanlık mı yoksa içeriden, gönülden, hissede hissede manasını anlayarak da mı yapıyoruz, Sübhan-ı al mı yoksa, bunu tam söylüyoruz. Malum ya yani, secde, secde, kıbreye karşı olur. Biliyorsak kıbrenin yönünü oraya duralım. Bilmiyorsak, kestirebilirsek kıbreyi, onun da yolları var. Kestirebilirsek, kestirelim. Kestiremezsek, her yana dur. Allah'ın her yanda da. bütün kainattadır Allah ın. Nereye derse Allah vardır. Biz şey yapmam. Ama Biliyorsak, veya de kestiğini biliyorsak, eyvallah. Yüz kıbreden inhiraf eder, inhiraf yaşaşak şaşırsa, sonra kaçarsan. Yahut alın yere konulmazsa. Bazen, gör, görüyorum bazen, alınımızı ellerimizin üstüne koyuyoruz. Bu olmaz. Alın yere değecek toprağa değecek alım ya da niyetini nereden alıp o safta alın değecek. Alın kirlenmesine falan diye elini koyarsan, yapmak yapmamak lazım. Yahut alın yere konulmazsa o secde olmaz. Cenab-ı buyur, buyururlar ki, bu böyle olmak demek var. Subhane, Rab ve manasını bilmek, Ondan büyük, ondan daha büyük bir hatadır diyor. Söylüyoruz ama manası ne acaba? O cümleyiciyle, ey benim, benim alü-ül âlâ olan Rabbim, büyüklerin büyüğü olan Allah'ım, senin şanına layık olmayan her şeyden tenzih ederim. Ey, Rabbi i Kerim'im, edişim de vücudum gibi layıksızdır. Benim vücudum mesela geliş güzel şeker, <gülüyor> manası bir şey. Çünkü manasını bilmeden sana secde, secde insanın en büyük halidir aslında. Allah'ın Allah karşısındaki en büyük haldir. Benimle koyuyor orada. Benim toprak oluyor orda, sıpılanıyorsun. Sen benim kötülüğüme iyilikle mukabele edin. Ben işte asibim, adam birisiyim. Aklım ne tek bir şeye ermiyor. Artık benim bu hallerime gelip affet. Artık gösteriyorsun. Evet, Cenab-ı Hak murad ederse ...kulunun kötülüğüne iyilikle muamele eder. Onun seyyatına, seyyat, seyyat kötü haller. Onun seyyatına hasanet bile de hasanet, hayırlı hale, Şey, hasanet hayırlı haller, seyyat kötü haller. Tebdil etmekte de değiştirmek. Hatta Allah'ın bu lütfu mahsusu bazı mahlukatta bile vardır. Yani, Birçok barikata vardır. Ne bileyim. Mesela bir kedi, bir köpekte bile vardır. Seni, köpeğin seni baktığıyla kurtarır. Sen ne olursa Allah köpeğin sahibine sadıktır. Kurtarır. Bunun gibi. Şu toprakta bile Allah'ın hilmi eseri var. Hilmi, merhameti, yumuşaklığı falan. Vardır ki pislikleri mahveder. Sonra gülleri yetiştirir. Gübre yanına var olmaz kokudan. Gülünü, gülün üstüne ektiği zaman gül geçerir, canlanır. Allah hep mahluk birbirine muhtaç etmiş. Hepimiz birbirimizin çöpçü olmasa evde çöpmesin kokar. Çöpçü mü, çöpçüye ben muhtaçım. Çöpçüye ben çöpümü toplayacağım. Ben muhtaçım. Olmazsa on gün sonra evi, evi çöp basar. Bunun gibi herkes bütün mülkükar birbirine mutasyollar kanunu böyle yapmış. Onun için hiçbir yani işte, şey şey günümüzü kınama lazım. Çöpçibaş oluyor işte, alayans, şey şey şey. Çöpçibadan bizim bir çöpçu olmuş bilmene kınama diyeceğiz. Namuslu çalışıyorsa baş üstten yeri baş. Ya da bu ne havalar bir keresi bu gazilerin milletin zararı çalışıyor. Seni bile kandırıyor. Bu mu daha iyi? O da saf çöpçü mü O toprak bizim fiziklerimizi örter ve bu kabrinde goncalar peydah eder. Çiçekler, ağaçlar. Bakayım. Bir çiçeği, evde bir eser bir çiçek vardı. Da. Bak aynı işle getirecek. Ee, ben her sene onun üstüne şey atarım. gübreli toprakta bakın bir sene sonra toprak yine, yine düşmüş. Demek ki onu alıyor, emiyor, alıyor toprak. Şey, çiçek alıyor onu. <gülüyor> Kafirler görüp anlayacaklardır ki onlar toprak kadar da Cumhuriyet'te en olamamışlardır. Kafirlerin yaptığı iş ve toprağın bana verdiği verdiği kadar da iyilik yapamamlardır. Kâfirlerin vücudundan gül ve meyva yetişmedi. Bütün temizlikleri bırakıp kesepten başka bir şey yapamadı. Kâfirler yani kötü insanlar iyilik düşünmezler. Ne de varsa yapsa senin kötü olmadığı için, cemiyetin kötü olması için hep onlar ararlar, kitapları odur, kâbeleri odur, şey, kıbleleri odur. Onların her biri diyeceklerdi ki, gidişimde çok geri gitmişim, keşke ben toprak olaydım, bunu ahirette söyleyecektim. Keşke ben de bunları yapmasaydım, bu, bu, bu kötülükte ileri gitmeseydim diyecekler ama, iş olmuş bitmiş. Keşke topraklıktan sefer edip yükselmeyeydim. Keşke toprak gibi olsaydım. Keşke o şanlı işaretli e, mevkilere gelmeseydim. Çünkü orada bütün haber etkildi o İnsanın hakkını yedi. E, ne bileyim türlü türlü haktan karıştırdı. Keşke yapmasaydım. Ama o zaman sana söyleyim de. Yazıyor, o Kur'an'da yazıyor. Tevrat'ta İncil'den var belki bilemiyorum. Ama yaptın, yapmıyor dedim yaptın. O şey bana gözlerini kabaştırdı. Keşke topraktan edip de topraktan oraya gitmeseydim de toprak gibi ben de tane deftirip taneleri, meyveleri, sebze, meyvaları onları yetiştirip de meyve halini getirseydim. Toprak olsaydım. Toprak da fayda olsaydım. O yüksek menfileri geçe gelmeseydim. Topraktan insanlığa sefer edince, topraktan insanlığa geldi. hayvanatı geçtim, beni imtihan etti. Bu seferde bulunmaktan yol hediyem ne oldu? O önünde bir fay fayda görmediği için gözü topraktadır. Halen de onunla şeyde bakın nefret yazıyor. Onun yüzünü geri çevirmesi, dünyayı olan hırsındandır, biliyor ama Gözü, hani, ne de horozu, horozu, kaldı gözü çöpte kaldı ya, böyle, gözü çöplükte, hala dünya hırsında. Gideciye yola tebrik etmesi de, sıdkı ve niyazıdır. Eğer o önüne baksa da, sıdkı ve yani, sadakati ve yalvarışı, sayesinde yol bulacaktı ama o yola teveccüh etmedi. Arkaya baktı ama toprağa baktı. O, toprağa, o, o, o, o, o, o, o, o gübreye baktı daima. Hep, hep de gübrede kaldı. Önde gitmedi. Önde ne vardı önde? Sıkkı sadakat vardı. Onunla yolunu alacaktı, yürüyecekti. Yukarıya meyleden yani büyüyüp yükselen her ortada neşv nema ve hayat fazlalığı vardır. Bir tohumun açılıp da e, bitkihane gelince neşv nema derler. Bir tohum açılıp da canlanınca ondan yeni bir şey çıkınca ona, ona neşv nema denler. Bir tohumun aslında toprağın. Zamanı gelince çıkar. İçindeki tohum neyse kendi, aynı kendi olur Elma, çekirdeği et aynı geldiği elma gibi olur. Ne yakarsa o olur. Başını toprağa yani yükselen her meyveden yani büyük yükselen de bir can vardı ki yükseliyor. Bir ruh ki yükselen ve neşrin oluyor. Hayatiyet var onda. Hayatiyet var. Başını toprağa çevirince eksilir kurur. Noksan olur ve zarar olur. Yani burada bize şunu söylüyor. Daima yüksel. Geniş şeyler arar. Git yüksel. Eğer ruhu meyle alaya, yani yükseğe, yani Rabbi alaya olursa merci ve meabın merci ve meab rücu edecek yer, koşulacak yer, kimse sığınacak öle sığınacak yer bakar merceve ve ne diye bala ne yap ne yap, ne yap. evet. Yani sığınacak yer nerede sığınacaksın? Sığınacağın yer belli. Nelerde? Aşağılarda. Onun nezdi kulühiyeti olur, o ancak Allah'ın nezdinde olur. Eğer başını yeryüzüne üzerine çevirirsen, etmiş, batmış demeksin. Grup güneş, güneşin basın, grubu denir ya. Eğer sen de başını yere doğru çevirsen, daima toprağa bakarsan, daima nefsine bakarsan, batar, gidersin, kaybolur, gidersin. Ee, batmış demesi ki Allah'a, Allah Afil olanları sevmez. Nafil nedir? Bu pul eden, vatan şeyleri Allah sevmez. Allah hep hayatı yedi sever. Vatan sevmez. saatimize hocam kaç ayı geçebiliriz? 3'e 5 var. Işte. Biraz devam edelim. Bırakalım. bir başka bahse geçiyor. Buraya kadar anlayışım var. Süküt kabuldan gelmiş. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın Hak Teala'dan zalimlerin kal kalibesinin sırrını sorması. Şimdi şöyle şu kötü adamın kötü adam birisi bakıp bak, aslında halif ağrı hali, ne kadar güzel, hep galip Bir şey var herhalde. Yani. Kötü ama adam hep iyiydi, e, her şey iyi. var da kendi başa seyreden kalkmaz ama hep de sürünlü yapar. Onun için Musa e, üşenmemiş, bana sormuş. Bakın alamadım. Yani, yani, Musa Aleyhisselam dedi ki Ey işleri gören ve husule getiren Rabb-i Kerim'in Kerim olan, cömert olan Allah'ın, Kerim olan Allah'ın Senin bir an içindeyen zikrin uzun bir örgü derdir. Allah'ın bir anı yani şöyle bizim için bir ömür. Yani seni bir lahzada yad etmek, almak uzun bir ömür içinde taat ve ibadet etmeye muadildir. Yine, İmam Azam'ın bir komşusu varmış, sarmış, ayaş ay gece bir bağırı çağırıyor kafa çeker, mahalle ayağa kaldırılmış. Bugün e, bir, bir kafayı çekip, ya Allah! İmam-ı Azzam'ın yanına Derken o komşu ölmüş. Maalesef kimse caresine gitmemiş. Yalnız yan işe git, İmam-ı Azzam Hoca demiş, sen bu adamı ay yaş, yani gece günü yerimizi taciz eden bu adam ne? Niye gitti? Bak bir hiç gitmedi. O demiş, bir gün öyle bir Allah diye çekti ki, ben Bir defa öyle Allah deseydim, hoca po evi kurtardık. <gülüyor> Bunun gibi bir an bir an bak ya yani e, bir rekatımız, bir rekâtımız ederse de keşke şöyle paşa'yı kurtarız o an yakalamak e, ben su ve çamurda yani onlardan yaratılmış bulunan insanlarda Eğri büğrü bir takım nakışlar gördüm şimdi Adem Musa söylüyor. Ben su ve çamurda yani insanın mayası olan yani onlardan yaratılmış bulunan insanlarda eğri büğrü bir takım nakışlar gördüm. Haller görmüşte. <gülüyor> eğri büğrü dedi de kötü adı o şu de, de, de, de, de, de, de, de. gördüm ve kalbim Adem'i yaratacağına melekler gibi itiraz etti. Bilansınız e, Allah meleklere söylüyor. Ben bir insan yaratacağım. Ne dersiniz? Malin, ne halinde? Melekler yarattı. Biz varız sana